Şefkat yüzünden esasat İslamiyenin haricindeki bidat ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattır. Şefkat-ı insaniye merhamet-i rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın Aleyhissalatu vesselam mertebesi şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sakam-ı kalbidir. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevil'e sapmak, Kur'an'ın ve ed ı semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekzib olduğu gibi bir zulm-u azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayet şefkat etmek, o bir icare hayvanlara şedit bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayatı bediyelerini mahveden, ve yüzer ehli imanın sui akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârane taraftar olmak ve merhametkârane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şenii bir gadirdir. Risale-i Nur'da kat'iyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet, kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-u azîmdir ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki, istirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayet-i sahiha vardır. O halde kâfirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate layık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki, müstehaklara afat geldiği zaman, masumlar da yanarlar. Onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Bir zaman Eski Harbi Umumi'de düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katil ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Fani hayatları bâkî bir hayata tebdil ediliyor ve zâî olan malları sadaka hükmünde olup bâkî bir mal ile mübadele olur. Hatta o mazlumlar kâfir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afâttan çektikleri belalara mukabil rahmeti ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perde-i gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahürü rahmet görüp ya Rabbi şükür Elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i bir surette kanaat getirdim ve ifratı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Aziz Sıddık kardeşlerim, size bu defa iki parçayı gönderiyorum. Birisi evvelce bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtar-ı manevi ile o parça hem tekmil edildi hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Eski Said'in siyasetle münasebettar eski eserlerini görenlere faydası var, fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli. İkinci parça, manevi bir ihtara binaen, Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni eserleri alan bir kardeşimizi, bir ikaz, bir ihtardır ki, sair Risale-i Nur talebeleri, vazifelerine halel vermemek için bir tenbihtir. Bu da lâhikaya girsin. Hulusi Salis imzasıyla ehemmiyetli ve beni çok mesrur eden ve küçük lütfünün bir varisi olan bir zatın Risale-i Nur'a kıymetli hizmeti ve tesahhubunu beyan eden bir mektubunu aldım. O zat kimdir? Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Gül ve Nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Bu memleketi tenvir eden ve cennet kokularıyla rayihalandıran o fabrikaları, cenab Hak muvaffak ve daim eylesin. Amin. Biz burada, onların parlak nurlarıyla ve şirin güzel kokularıyla, âlem Bekan’ın bekânın istişmam ediyoruz. Bismihi Sübhaneh risale Nur talebelerinin hasları olan sahib ve varisleri ve haslarının hasları olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakayık-ı İslamiyye dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, imanı hakikiye îsâl eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel Kesret-i Mütealâ ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütealâ ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resail-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid'atlara müsait gittiği için, Risale-i Nur, zındıkaya karşı hakaik imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken, has talebelerden birisi, bil fiil huruf ve hatt-ı Kur'aniyeyi ders verdiği halde, sırrı bilinmez bir hevesle huruf ve hatt-ı Kur'aniyeye, İlmi din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan dağda şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. İnşallah tamamen kurtuldular. Ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hakim değiliz, mahkûmuz bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatlar var. O hakikatların intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lazım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve ali hakikatlar kaybolmasına vesile olur. Mesela, Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle, Vehhâbilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihzâl etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp, eserler yazılmış. Risale-i Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil. Fakat herhalde hakikati İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esası velayet ve esası takva ve esası azimet ve esası at-sunnet-i seniyye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazifeyi aslilesidir. Sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Bismihissubhane. Telifinden 34 sene sonra Münazarat namındaki esere baktım, gördüm ki Eski Said'in o zamandaki inkılaptan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden neşet eden bir halet ruhiye ile yazdığı bu gibi eserlerinde hatiaat var. O kusurat ve hatiaatından bütün kuvvetimle istiğfar ediyorum ve o hatiaattan nedamet ediyorum. Cenâb-ı Hakk'ın rahmetinden niyazım odur ki ehli imanın me'yusiyetlerini izale niyetiyle ettiği hatiaat hüsnü niyetine bağışlansın, affedilsin. Eski Said'in bu gibi eserlerinde iki esası mühim hükmediyor. O iki esasın hakikatları vardır. Fakat ehli i velayetin keşfiyatı, tevilata ve rüya-i sadıkanın tevile muhtaç oldukları gibi, o hissi kable-l-vukuun dahi daha ince tabirlere lüzumu varken, Eski Said'in o hissi kable-l-vuku ile hissettiği o iki hakikatın tevilsiz, tabirsiz bir surette beyanı, kısmen kusurlu ve kısmen hilaf görünüyor. Birinci esas, Ehli imanın meyyusiyetine karşı, istikbalde bir nur var diye müjde verdiğidir. Bir hissi i kable vuku ile Risale-i Nur'un istikbalde, dehşetli bir zamanda çok ehli imanın imanlarını takviye edip, kurtarmasını hissedip, o adese ile hürriyet inkılabındaki siyaset dairelerine bakmış, tabirsiz tevilsiz tatbika çalışmış, siyaset ve kuvvet ve kemmiyet noktasında zannetmiş, doğru hissetmiş fakat tam doğru diyememiş. 2. esas. Eski Sait bazı dahi siyasi insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi çok dehşetli bir istibdatı hissedip ona karşı cephe almışlardı. O hissi kabl el vukuu tabir ve tevil'e muhtaç iken bilmeyerek resmi, zayıf ve ismi bir istibdat görüp ona karşı hücum gösteriyorlardı. Halbuki onlara dehşet veren bir zaman sonra gelecek olan istibdatların zayıf bir gölgesini asıl zannederek öyle davranmışlar, öyle beyan etmişler. Maksat doğru fakat hedef hata. İşte eski Sait de eski zamanda böyle acip bir istibdadı hissetmiş. Bazı asarında ona hücum ile beyanatı var. O müthiş istibdadatı acibeye karşı meşruta-i meşruai bir vasıta-i necat görüyordu ve hürriyet-i şer'iyye Kur'an'ın ahkamı dairesindeki meşveretle o müth musibeti def eder diye düşünüp öylece çalışmış. Evet, zaman gösterdi ki Hürriyet Perver namını alan bir devletin o istikbalde gelen istibdadın bir numunesi olarak 300 müstebit memurları ile 300 milyon Hindistan'ı 300 seneden beri 300 adam gibi kolay bağlayıp deprenmeyecek derecede istibdad altına alarak, eşed zulmü azami bir derecede yani birisinin hatasıyla binler adamı tecziye etmek olan kanun müstebidanesine inzibat ve adalet namını vermiş, dünyayı aldatmış, ateşe vermiş. Münazarat namındaki eserde, bazı latife suretinde bazı kayıtlar, haşiyecikler bulunur. O eski zaman tehlifinde, zarif tab talebelerine bir mülatefe nev'indedir, Çünkü onlar, o dağlarda beraberindeydiler. Onlara ders suretinde beyan ediyormuş. Hem bu münazarat risalesinin ruhu ve esası hükmünde olan, hatimesindeki medrese-tü zehra hakikati ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur'a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki, bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevk olunuyordu. Bir hissi i vuku ile o nurani hakikati, Bir maddi surette arıyordu, sonra o hakikatın maddi ciiyetti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşaat, 19 bin altın lirayı Vanda temele atılan o medrese medresetü zehraa verdi temel atıldı. Fakat sabık harbi umumi çıktı geri kaldı. Beş6 sene sonra Ankara'ya gittim, yine o hakikata çalıştım. 200 mebustan 163 mebusun imzalarıyla o medresemiz 150 bin banknota bla ederek o tahsisat kabul edildi. Fakat binler teessüf medreseler kapandı onlar ile uyuşamadım yine geri kaldı. Fakat Cenab-ı Erhamur Rahim'in o medresenin manevi hüviyetini Isparta vilayetinde tesis eyledi. Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşallah istikbalde Risale-i Nur şakirtleri o ali hakikatın maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar. Eski Said'in İttihat Terakki Komitesine şiddet-i muhalefetiyle beraber, onların hükümetine ve bilhassa orduya karşı tarafkirâne yüksek takdiratı ve iltizamları ise, bir his-i vuku ile yağı içinde bulunan o cemaat-i askeriyede ve o cemiyet-i milliyede bir milyona yakın ve evliya mertebesinde olan şu 6- altı yedi sene sonra tezahür edeceğini hissetmiş, ihtiyarsız olarak meşrebine muhalif onlara dört sene tarafkir bulunmuş. Sabah harbi umumî çalkamasıyla o mübarek yağ alındı, yağı alınmış bir ayrana döndü. Yeni Sait dahi eski sayda muhalefet edip yine mücahadesine döndü. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne ve Deccalı öldürmesine ait ehadisi sahihanın manayı hakikatleri anlaşılmadığından bir kısım zahiri ulemalar o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler. Veyası hatini inkar edip veya hurafebari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-ı Müslimi'ne zarar verirler. Mülhitler ise bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serlişte ederek hakiki İslamiyete tezzifkârane bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur bu gibi ehadisi müteşabihenin hakiki te'villerini Kur'an feyziyle göstermiş. Şimdilik numune olarak bir tek misal beyan ederiz. Şöyle ki Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında Hazreti İsa Aleyhisselam onu öldüreceği vakitte 10 arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine yetiştirebilir derecesinde vücutça o derece Deccal'ın heykel-i Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal Hazreti İsa Aleyhisselam'dan on, belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana münafı olduğu gibi nevi beşerde cari olan adetullah'a muvafık düşmüyor. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi haşa muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskat ve o zahiri aynı hakikat itikad eden ve o hadisin bir kısım hakikatlarını gözleri gördükleri halde daha intizar eden zahiri hocaları dahi ikaz etmek için o hadisin Bu zamanda da aynı hakikat ve tam muvafık ve mahza hak müteaddit manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki İsevilik dini ve o dinden gelen âdat-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile resmi ilanıyla zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükümet ki Yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekar ve cebbar hükümetlerle muharebe eden evvelki hükümetin şahs-ı manevisi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı manevisi tecessüm eylese, üç cihetle bu müteaddit manaları bulunan hadisin, bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet netice-i harbi kazansa bu işarî mana dahi bir manayı sarih derecesine çıkar eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir manayı işaridir. Birinci cihet Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. 2. cihet resmi ilanıyla, Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet, yüz milyon küsür iken, dört yüz milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve dört yüz milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise, zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere galibane öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs-ı manevisiyle mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs-ı manevileri tecessüm etse yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur. Bir rivayette Deccal dünyayı zapt eder manası ekseriyet mutlaka ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. Üçüncü cihet. Eğer arzın 4 kıtaları içinde Haşiye Avustralya nazara alınmamış. En küçüğü olan Avrupa'nın ve bu kıtanın da dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi, ekser Asya, Afrika, Amerika Avustralya'ya karşı galibane harb ederek Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinat edip çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile ötekilerin şahs-ı manevileri insan suretine girse, ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nev'inden o manevi şahıslar dahi Ru'izemin ceridesinde bu asır sayfasında birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler Aynen ve tam tamına hadisi şerifin mucizane ihbarı gayb-i nevinden beyan ettiği hadisi ahir zamanın müteaddit manalarından tam bir manası çıkıyor. Hatta şahsı İsa'nın Aleyhisselam semavattan nüzulü işaretiyle bir mana-i işareti olarak Hazreti İsa'yı Aleyhisselam temsil ederek ve namına hareket eden bir tayife dahi şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda tayyarelerle paraşütlerle semadan bir belayı semavi gibi nüzul ettiriyor düşmanların arkasına indiriyor Hazreti İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor Evet o hadisi şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulu kat'i olmakla beraber manayı işaresiyle başka hakikatları ifade ettiği gibi bu hakikate da mucizane işaret ediyor Küçük hüsrev olan feyzi ve eminin suali ve ilhahlarıyla, bazı biçarelerin imanlarını şübehattan muhafaza niyetiyle, bu meseleye dair yalnız bir iki üç satır yazmak niyet edip başlarken, ihtiyarım haricinde olarak uzun yazdırıldı. Hikmetini de anlamadık, belki bir hikmeti var diye öylece bıraktık. Kusura bakmayınız, bu fıkrada tasyihe ve dikkate vakit bulamadık, müşevveş kaldı.